Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir sınavli programına daha hoş geldiniz. Ben Buruk. Ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Kusursuzların Müziği ile başladık. Aynı adlı parçayı dinledik. Barış Diri bestesiydi. Evet, bu hafta iki konuğumuz var stüdyoda. Bu filmin Kusursuzların yönetmeni ve senarist ve yapımcısı aramızdalar. Ramin Matin ve Emine Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş Merhaba, hoş bulduk. Evet, onlarla uzun uzun film üzerine konuşacağız ama ona geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-mail adresi Sinefilder.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ayşe Kara Mustafa'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, gelelim Kusursuzlara. Kusursuzlar Sonunda bu hafta vizyonda 2014'ün ilk haftası taze taze senenin ilk vizyon haftasında karşınızdasınız. Öncelikle çok tebrik ederiz. Antalya'dan bolca ödülle geldiniz. Ödüller ve festival ziyaretleri devam ediyor zannediyorum. Film hala dolaşıyor değil mi? Evet öncelikle çok teşekkürler. Dolaşıyor. Şu anda Hindistan'da Pune Film Festivali'ne gösterilecek. Önümüzdeki aylarda da birkaç festival daha var ama onları daha açıklayamıyoruz maalesef. Ama yolculuk devam edecek umarım. Evet öncelikle bir hatırlatma olarak filmi kısaca tanıtalım. Rami Matin'in yönettiği filmde Esra Bezen Bilgin ve İpek Türk'ten Kaynak başrolleri paylaşıyorlar. Onlara İbrahim Selim ve Mehmet Ali Nuroğlu eşlik ediyor. Bir kardeş filmi, bir yandan bir gerilim aile gerilimi böyle bir tür çıkmaya başladı galiba gelirken düşünüyorum tepenin ardı işte kusursuzlar aile gerilimi diye bir oldukça da başarılı bir tür oluşmaya başladı sanki sinemamızda Antalya'da da çeşitli ödüller dediğimiz gibi ama en önemlisi tabii Altın Portakalı paylaştı zaten gösterildiği andan itibaren en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu biraz ...nereden yola çıktığınıza e, gelelim. Çok hikayeyi anlatmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bir gerilim var. Çok başarılı bir gerilim var. Ve ne kadar az bilirse seyirci bence filme girerken... ...o kadar da iyi işleyebiliyor bu. Hı -hı. Ona ben cevaplayayım, rahim, mi cevaplayayım rahmetim. senden bay. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında e, bu hikaye böyle bir... ...ne zaman? 2008 başlarına doğru filizlendi. E, o zaman e, benim kafamda böyle bir şey fikri vardı yani... ...kardeşlikle ilgili bir şey yazmak istiyordum... ...çünkü benim de ablam var... ...ve de bu ilişkiyi çok enteresan buluyorum... ...özellikle aile içindeki... ...hani bir daha farklı bir ilişki olarak... ...yani çok ilginç bir ilişki... ...hani kardeşi olanların... ...yani çoğunun yaşadığı... ...bir şey sanırım... ...hani çok beraber büyüme... ...ve beraber bir tarihi paylaşma... ...hatta ve hatta... hani ...muhtemelen hayatınızın başından sonuna kadar... ...sizin hayat hikayenize tanık olacak... Yani kişi kardeşinizdir. Yani sizi en iyi hani tanıyacak, bilecek kişi kardeşinizdir. Hani bir taraftan hani aynı kan bağını paylaşmak büyük bir sevgi var. Ama bu kan bağının getirdiği de bir kopamamazlık var ve hani bazen bu durum hani e, çok hani daraltıcı bir şey de olabilir sana bütün kardeşler için. Dolayısıyla hani sürekli böyle bir sevgi ve nefret arasında hani gel yaşanabildiği bir ilişki ve Ee, çok hani uç noktalara giden bir ilişki o yüzden çok ilginç geliyordu bana Ramin'le bu fikrimi paylaşmıştım o da çok e, onun da çok ilgisini çekti ee, kendisi de abisi <gülüyor> olduğu için ee, işte buradan yola çıktık ve tabi aynı zamanda hani konuştuğumuz konulardan birisi Hı. o sırada hani e, yani kadın karakterlerle ilgili bir hikaye e, ortaya koymak istiyorduk çünkü Hani bizim için bu birazcık da aynı zamanda temsiliyet meselesiydi. Yani e, elbette şu anda Türk sinemasında çok güçlü kadın karakterlerin çıktığı filmler var. Ve hani bunlar için açıkçası ben kişisel olarak çok seviniyorum. E, ama bir taraftan da hani yine de bunlar az sayıda. Ve de hani biz hani şöyle yola çıktık hani illa bir e, kadın filmi yapacağız diye bir şey yok da aklımızda ama... Ee, insan, kadın olan insanların hikayesini yazmak istiyorduk yani. En, hı hı. Tabii ki en başta da her zaman bir insan hikayesi olması çok önemliydi. Değil mi Ramin? <gülüyor> evet kesinlikle. <gülüyor> <Kıçlıyorum>. <gülüyor> Senaristi dinledik. Yönetmen nasıl ha. dahil oldu? Emine geldi böyle bir projeyle. Evet evet çok yani en başta daha bir şeyler yazmadan geldi. İşte Fikri konuştuk. Ben de çok heyecanlandım. emine dediği gibi bir abim var. Onun adı bizim Çalkantılı ilişkilerimiz Hı. olmuştu zamanında. Benim de aslında uzun zamandır kafamı kurcalayan bir şeydi bu kardeşlik ilişkisi. Dolayısıyla Emine bu fikirle gelince ben çok heyecanlandım. Bir, heyecanlandım. bir de yine eminin dediği gibi gerçekten böyle canlı, derinlikli kadın karakterleri olan bir film yapmak da beni çok heyecanlandırdı. Öyle başladık senaryo macerasına. Biraz uzun sürdü ama. Bir de öyle bir seneye denk geldi ki biz iki içerisinde de bunun özellikle son dönemde çok konuştuk. Gerçekten üç boyutlu var olan, ismi olan ve birbiriyle konuşan kadın karakterlerin <gülüyor> olduğu filmlerin ne kadar az olduğu. Birbiriyle erkeklerden başka bir şey hakkında konuşan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neydi? Bekter testiydi galiba. Evet, evet. evet. Bekter testiydi. Evet yani sadece Türkiye'de değil yani çapında aslında çok az olan bir şey. az rastlanan bir şey. Peki bu bir önceki film o esnada bitmiş miydi? Canavarlar Sofrası, Sofrası. iki sene önceki Antalya'da Hı -hı. da yarışmıştı. Bu o zaman 2008'den beri gelen bir projeydi diyorsanız. ikisi biraz örtüştü de o zamandan beri beraber. Örtüştür. Onda da beraber çalışıyordunuz zaten. Tabii tabii örtüştü yani <gülüyor> projeye başladıktan sonra canavarları çektik. Çünkü baktık ki bu oluşum süreci biraz uzun sürecek. Ee, o arada canavarları çektik. Bu arada şey. böyle arada canavarları çektik diye böyle rahat konuşup geçiştiriyorsun. Hani öyle az buz bir film diye çektiniz arada. Hani ben de onun <gülüyor> ağzını çiziyorum. <kimsinim. gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Çünkü e, bir tür denk gelmedi. Aslında canavarlarla da, canavarlar sofrasıyla da e, sizi konuk etmek isterdik burada. Ama öyle çok geniş çapla bir vizyona girme şansı bulamadı film maalesef Türkiye'de. Gönlümüz çok farklı arzu etmiş olmasına rağmen ama ben gene de dinleyicilerimize hemen şeyin bilgisini vermek istiyorum. DVD olarak mevcut bulunabiliyor bildiğim kadarıyla. <gülüyor> ben edindim edinebilirsiniz <gülüyor> diye. iTunes Türkiye'de de var. Ayrıca o da evet. var. Ee, Canavarlar Sofrası da çünkü çok farklı bir yapımdı. Bir ilk film olarak da aslında e, Türkiye'de hiç yapılmadık bir işe kalkışmıştınız. Yani bir e, yapım yönetim e, ekibi olarak diyelim. İngilizce bir film. Distopya. Ee, ama Türk oyuncularla çalıştınız ve e, acayip bir projeye kalkışmıştınız oradan. <gülüyor> ee, ben, evet şanslar... o zaman şimdi yapar mıyız bilmiyorum Yap yaparız ya. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> yani o, o sırada şöyle bir e, durum oldu o sırada bir e, yazar bir arkadaşımız Kamlin Kostrovska var. E, bu senaryo yazmıştı İngilizce olarak yazmıştı ve biz metni çok sevmiştik yani hani ve Hani ve bir şekilde o biz o metni ikna olduk ve İngilizce kalmasını istedik çünkü o dilin gücüne inandık. E, dolayısıyla Dot'taki e, oyuncu arkadaşlarımız İbrahim Selim, Tuğrul Türe, Gizem Erdem, Pınar Türe, onlarla konuştuk, onlarla metni çok sevdi ve bir şekilde yola çıktık bu projeyi yapmaya. Hani e, çok e, dar bir bütçeyle çekilmişti ve bu film yaptığımızda da açıkçası e, daha deneyimsizlik ve bu kadar hani şeyi çok iyi bilmiyorduk e, açıkçası işte, dağıtımı hani bu film çıkarma bir şey olur mu? Ee, ve film yap bitirdikten sonra hani Antalya'da açıldı, sonra Montpellier ve Mumbai, Mumbai'ye gitti. Aslında biz de şaşırdık hani, e, bizim aslında beklediğimizden daha büyük bir ilgi oldu filme. Yani çünkü biz o zaman hani açıkçası bu kadar bir şey e, ilgi beklemiyorduk. Ama evet tabii ki yine de hani sonuçta e, çok da görünürdü olan bir film olmadı çıktığında. O sene ama Ankara'da bir siyat jürisi tabii var. Doğru, en <gülüyor> Onun altını evet, Biz Antalya'da evet. teşekkür ediyoruz. Teknik tabii. E, ödülü vermiştik. <gülüyor> Çünkü tek bir mekanda sadece hani e, ışık ve sesi kullanarak dışarıdaki bütün dünyayı içeri yansıtmayı başarabilen bir filmdi. Ve bir ilk film için hakikaten e, iddialı fakat oldukça da başarılmış bir projeydi. <gülüyor> Teşekkürler. Evet e, ama hani kusursuzlarla artık hani... E, E, iki sene aradan sonra e, tekrar karşımızdasınız. Bu, bu sefer de bambaşka bir dünya e, e, yaratmış durumda siz gene yaratıcı ekip olarak. E, Bir şey e, filmin dünyası e, birazcık hani çok konuya girmeden hem mekan kullanım belki de birazcık karakterlerden bahsedebiliriz. İki, ge, iki kız kardeş ilişkisi e, biraz sıkıntılı bir ilişkileri var ama çok az şey e, anlatıyorsunuz bize aslında başında. E, bir takım şeyler baştan anlaşılıyor ama herkes de anlamayabiliyor. Onu da e, kendi aramızdaki sohbetlerde konuşmuştuk daha önce. E, ve Çeşme'de geçiyor film. Teşme'ye geliyorlar orada bir yazlıkta ee, bir taraftan hani çok e, orta orta üst sınıf bir e, ortam gibi gözükmekle beraber e, bulundukları yerin aslında bence sezon dışı gitmiş olmaları yani oraya tatil yapmak için giden e, bir şeyde değiller hani bir şeyden kaçmak için gittikleri çok belli başından hmm. beri. Ee, o kaçış hem biraz kendilerinden Kaçış hem birbirlerinden <gülüyor> Kaçış hem dünyadan kaçış Ama bir gerilim de devam ediyor Orada mekan da birdenbire Çok tekinsiz bir yere dönüşüyor Kendi içinde <gülüyor> ee, Siz kafanızda nasıl Kurguladınız o dünyayı yani Yaratıcı bir ekip olarak çalışırken e, Oraları da bildiğinizi tahmin ediyorum Çünkü hani filmde o geçiyor <gülüyor> ee... <gülüyor> Çok... <gülüyor> <gülüyor> <Asılsın> <gülüyor> ee, Çünkü evet normalde yani. insanların kafasında çeşme, İzmir, hani böyle hani çok evet, asıl, sıcak, yani bir öyle güvenlikli, bize, rahat bir yer gibi. Ben garip. zaten kişisel olarak da hani bu yazlık mekanların bu şeyine de çok inandığımı söyleyemem yani bu huzur verici. Yani tabii ki deniz, deniz güneş, plaj bunlar çok güzel ve özel şeyler ama yani ben yani en son... ...yani bir tatile gidildiğinde böyle bir mekana öyle şey olmuyor yani. Hani huzura ermiyorsunuz. Çok para harcıyorsunuz. Sürekli her yerden cıztak müzik çalıyor. Yani bir hani oranın da bir huzurdan ziyade bence bir yani tüketim alışkanlığından gelen bir şey var yani. başka bir boyutu var ama hani bunun da ötesinde hani evet ikimiz de çeşmeyi çok iyi biliyorduk Ramim'le beraber. Hani Dolayısıyla hani çeşmenin de çok ilginç bir coğrafyası var aslında. Hani belki sen oraya da... Evet yani coğrafyası zaten aslında böyle... E, ...ya hayal ettiğimiz böyle yemyeşil... ...çok güzel bir e, şeyi yok aslında. Çeşmenin çok kurak bir e, coğrafyası var. E, bir de işte dediğiniz gibi sezon sezon dışı gidince... E, ...tam bir e, hayalet e, şehir ortamı var. E, Birçok kasabasında e, çeşmedin. E, onları kullandık, onları kullanmaya çalıştık. Evet. Bir de evet tabii ki görsel olarak kamerayla, açılarla bu tekinsizliği vermek istedik. E, çünkü kızların sonuçta dış dünyaya bakışı da bir korku var, bir tekinsizlik var. Onlar öyle görüyorlar. Onu bir şekilde seyirciye yansıtmak istedim. Yaşım söylediği bir şeyin tekrar altını çizmek istiyorum. bu En baştan her şeyi bilmiyoruz. Bazı şeyleri hissediyoruz hakikaten kızları izlerken. Onda da senaryoda e, oldukça cesur bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki en büyük bence eksikliklerden biri ya da fazlalıklardan biri. Başta böyle bir biz her şeyi anlatalım da seyirciye ne olur ne olmaz yanlış anlamasın diye karakterleri hani bunlar zaten kız kardeş 30 yıldır tanıyorlar birbirlerini hani <gülüyor> o söylemelerine gerek olmayan şeyleri zorla söyletme, <gülüyor> seyirci öğrensin diye ona hiç kaçmamış olmanız e, bence filmin çok yani senaryonun çok e, iyi bir yönü onu da buradan e, belirtmek istiyorum. hani O fazla konuşma şeyi yok. Hani birbirlerine hayatları boyutu ...yanıyan insanlar çünkü Hı -hı. durmadan konuşmazlar zaten. Evet. Yani evet ona özellikle biz de hani dikkat etmeye çalıştık. Yani hani tabii ki ilk başta mesela senaryonun ilk taslaklarında... Hani ...böyle çok uzun süren diyaloglar vardı. Ve hani sonuçta üstüne çalıştıkça atmaya başladık. Ve hani gereksiz her şeyi atmaya çalıştık. Çünkü, çünkü insanlar konuşuyor evet. Ama insanlar bir şekilde günlük hayatta didaktik bir şekilde bir şey anlatarak konuşmuyor. Yani bunu böyle yaptım, bu böyle oldu. O yüzden şöyle hani bunları... Hani o doğallığı biraz yakalamaya çalıştık. E, o önemli. Bir de hani bu şimdi tabii ki hani gerilim yaratma aşamasında hani bazı şeyleri dışarıda bırakmanız gerekiyor. O tabii çok hassas bir dengeydi. Hani bir de ben e, yani şöyle bir şey yapmak istiyorduk. Hani e, en başta hani bir film yaparken bir sizi bir hikaye anlatıyorsunuz. Yani hani hikayeyi insanları çekebilmeniz için. Hani bazı böyle açık noktalar bırakmanız gerekiyor. Hani bazen insan sürüklenmek istiyor yani ne izlerseniz izleyin. Hani bir komedi olabilir, işte sonuçta bir art house olabilir, bir bir korku filmi olabilir. Yani insanın kendisini bırakması gerekiyor ve hani o en azından hani o şeyi biraz yani o kırıntıları bırakıp biraz hani çekmeye çalıştık yani izle, izleyiciyi. ...açıkçası o da önemli bir şey. Yani önemli. Sonuçta bu hani sinema dediğiniz... ...bir hikayecilik yani. Bu en önemli... ...şeylerden bir tanesi de bu yani. Bir hikayeyi... Ya, e, ...insanları çekemiyorsunuz. Zaten hani baştan bence... E, ...bir şey yapmamak lazım yani. Burada bir şey manifesto ya da bir metin... ...yazmıyoruz yani. Hani, en azından bu tabii bu benim kişisel görüşüm. hani Böyle evet. kurgulanmış... ...karakterler üzerine kurulu bir filmde... ...tabii oyunculara çok büyük bir... ...yok düşüyor. Ee, iki Başrol diyebiliriz bence aslında. Hı hı. Ee, biraz e, farklı festivallerde farklı yorumlamalar olabiliyor bu konuda. Ama hakikaten e, iki e, kadın oyuncuyu ben hani ikisini bir ikili olarak hani filmde gördüm. E, i̇ki başrol gibi. Onları seçme süreciniz nasıl oldu? Beraber çalışma süreciniz onların filme dahil. E, onları seçme süreci... E, Ya uzun bir süre bulamadık. Sonra birdenbire e, oldu. E, İpe'yi daha önceden e, tanıyorduk zaten. E, onun Onunla ve başka insanlarla deneme yaptık. E, Esra'yı çok şans hisseri bulduk. E, onun oyununa gittik. Önce bir boşluk oldu. Sonra neyse çok uzun bir süre yapamadım <gülüyor> şimdi hatırlayamadım. E, önce bir boşluk oldu diyoruz. Evet, biz önce bir boşluk oldu. E, orada görür görmez tamam dedim yani Yasemin. <gülüyor> Bulduk e, dedim. E, ondan sonra İpek'le beraber e, bir takım e, denemeler, bazı sahneleri şey yaptık, çalıştık. E, ve çok güzel bir e, kimyaları vardı. Hı hı. Çünkü onlar aslında zaten daha önceden tanışıyorlardı öyle bir şans eseri, öyle bir şey de oldu. E, dolayısıyla e, öyle başladık şeye. Ondan sonra nasıl çalıştığımıza girince de... Ee, ...uzun bir süre... E, ...karakterler hakkında konuştuk. ikisi de ayrı ayrı. Ee, onlar bir takım hazırlıklar yaptılar. Günce tuttular çocukluklarına... E, ...giden hatıralarını yazdılar. Ayrı ayrı ikisi. Ee, sonra da e, bir psikologla... Da ...çalıştık. E, Emir Erunsal diye. Hı hı. E, o da derin bir... ...karakter analizi yaptı daha psikolojik açıdan. Ondan sonra... E, ...Esra da İpek de... ...kendi karakterleri olarak... ...Emir'e e, seansa gittiler. Öyle bir çalışma yaptık... ...2-3 seans boyunca. Yani ö, ö, öyle bir... E, ...4-5 aylık bir çalışma yaptık. Bayağı kapsamlı bir çalışma yapmışsınız. Üstelik hani psikolojik bir derinlik... ...yaratmak adına... E, ...bence hani o çok net olarak geçiyor... ...karakterlerden. Gerek vücut dilleri olsun... ...gerek birbirleriyle olan... ...ilişkilerindeki, gerek kendilerini... ...sunma, ifade etme biçimlerindeki. Bence hani filmin... ...başından... E, Bilemiyorum. Bir takım şeyleri daha rahat okumamızı sağlayan Hı -hı. E, şeyler öyeler de büyük ihtimalle o çalışmalardan kaynaklanıyor olsa gerek. Evet, tunda, e, kostümlerin ve tasarımın da, e, da büyük bir etkisi var, özellikle o karakterleri yaratmakta. E, filmin müzikleri de e, e, dikkat çekiyor aslında. Şimdi bir şarkı arası verip e, besteleri dinleyelim o. yine Barıştırı bestesi. <gülüyor> Barıştırı <diri> parçası. <gülüyor> Znaki tam poluzu, bugie dżej, hej, ma z Ai Aszka dojordu San moldun in Salsy Syn. San moldun kitaw sys. A Piadasz Dariat, tak Günahları yazda kitap olursa bu geceyi en başa koy güzelim hikayemiz desteler olsun yaz aşkları yazda kalır bebeğim günahları yazda kitap olursa bu geceyi en başa koy güzelim hikayemiz desteler olsun yaz aşkları yazda kalır bebeğim Günahları yaz da kitap olsun bu geceyi en başa koy güzelim hikayemiz bestseler olsun bu geceyi en başa koy güzelim hikayemiz olsun Barış Diri bestesiydi dinlediğimiz bestseller haftanın yeni filmlerinden kusursuzun parçalarından biriydi. Evet filmin müziklerine Barış Diri imza atmış e, kusursuzların yönetmeni Ramin Masin ve senaristi ve yapımcısı Emine Yıldırım'la birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Aslında şu anda giren olduysa programa bu şarkıyla hakkında kutursuzarak... <gülüyor> bayağı farklı bir fikir <gülüyor> olacak. <o zaman. gülüyor> Şöyle diyelim, bir plaj sahnesinde böyle bir ne denir onlara Beach, Club. Beach Club'da bir fon müziği <gülüyor> olarak kullanılıyor filmde de. Barıştır'ı da tam hani o tonu yakalayan bir çalışma yapmış bunun için. Canavarlar sofrasında da onunla çalışmıştınız. Evet. Bu film için bir daha farklı türlü bir çalışma. Tabii, tabii, tabii. galiba. O nasıl oldu bu sefer nasıl sizden nasıl bir brief gitti Barış nasıl yaklaştım e, valla Barış'la biz çok rahat çalışıyoruz öyle brief gibi böyle çok profesyonel şeylerimiz yok yani e, oturuyoruz e, biraz içiyoruz <gülüyor> konuşmaya başlıyoruz filmlerden konuşuyoruz başka e, müziklerden konuşuyoruz e, ondan sonra Barış'ın kafasında bir şeyler şekillenmeye e, başlıyor aslında filmden önce başlıyoruz yani film çekmeden önce başlıyoruz senaryoyla Hatta onun önceden yaptığı müzikler de biraz filmi de etkiliyor aslında. Benim hı hı. çalıştığım zaman yarattığım atmosferi de etkiliyor. Film bittikten sonra da barışı bir şey söylemek gerekmiyor. Yani gidiyor, yapıyor, oluyor ve <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor> Öyle bir çalışmamız ayrı, çok rahat bir ilişkimiz var. Bu filmde de gayet e, filmin havasına uygun, farklı yerlerde, farklı duygusal... Ee, ...şeyleri ön plana çıkartan, yoğunlaşmaları ortaya çıkartan e, hmm. besteler yapmış, katkıda bulunmuş yine. Ee, müzik arasından önce Melis bahsediyordu, filmin sanat yönetimi de çok özenli. Evet, Elif Taşçıoğlu. <gülüyor> Kendisine sesleniyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey özellikle, yani hem ev, e, evin ortamı, evin... E, yapısı onların ilişkisindeki kız kardeşinin ilişkisinde bir köprü vazifesi bir anlamda görmesem geçmişlerini temsil etmesi adına. Ee, ama o birazcık hani kıyafetlerle, kostümlerle de o anne hani giysileriyle de ortaya çıkıyor. Onun için bayağı bir herhalde çalıştı. Çalıştınız. Evet. Ya aslında evet yani o Elif de mesela Barış gibi o da hani bizim e, bir önceki filmde çalıştığımız bir arkadaşımız. Aynı zamanda arkadaşımız yani sadece meslektaşımız değil. O da işte senaryoyu okuduğunda yine işte çok işte tartıştık ve hani nasıl olabilir yani nasıl yapabiliriz diye konuştuk ve hani onun da aynen aklına bir sürü fikir geldi ve işte çekimlere başlamadan bir ay kadar önce çeşmeye gitti orayı biraz böyle yaşadı evi gördü hani ne yapabilirim diye düşündü ve o da o şekilde hani metni de hani çok iyi anladığı ve sevdiği için o hani kendi yaratıcılık alanında Ee, çok güzel bir e, yani filme çok güzel demen yani filme çok uygun bir atmosfer yarattı e, kendi hmm. alanında hani bence zaten bu filmin en güzel taraflarından bir tanesi bütün çalıştığımız arkadaşlarıla e, kendi alanlarındaki yaratıcılıkları ve e, yani ramin onların yönlendirmesi hani çok güzel bir çalışma oldu. Yani o yüzden ekip arkadaşlarımızı her zaman hatırlatmak isterim. Bu filme çok büyük katkıları vardır Aynı zamanda Deniz Eğboğlu yönetmenimizi de hatırlatmak istiyorum burada. Evet. Şey olarak da mekanlar deyince eve hep sayıyoruz ama mesela dış mekanlar da problem olabiliyor bazen filmlerde böyle bir şekilde ya öyle lokanta mı olur ya da ya belli ki işte hani sırf film için şey falan yani az dışarıda başka mekanda geziyorlar çoğunlukla evde ya da işte o yollarda ama hı hı. yemek sahnesi de mesela ha evet yani oralarda bir balıkçıya gitsem evet muhtemelen böyle olur hissini e, veriyor. E, Bir şey daha diyecektim şu anda. olur <gülüyor> o zaman o zaman ben hemen şeyden gireyim çünkü kusursuzlarla ilgili yani konuşmak zor çünkü bir taraftan ipucu da vermemeye çalışıyoruz evet. fazla spoiler vermeden Hatırladım. ilerlemeye çalışıyoruz ama filmin ele aldığı genel ana tema etrafında konuşacak olursak hani benim açımdan hani filmi izleyeli bir miktar vakit geçti üzerine ama tekrar tekrar bana gelen hani beni en çok üzerine düşündüren Ee, ve de çok önemsediğim meselelerden biri aslında günümüzde e, herhangi bir mekanın neresi olursa olsun kadınlar için aslında tam anlamıyla güvenli olamadığının çok altını çizen bir yapısı var. Hani genel olarak kadının dünyadaki yeri, Türkiye'deki yeri, hani günümüzdeki e, yeri üzerine yani çeşme gibi sözde modern hani Türkiye konvansiyonları içerisinde hani batılı e, modern kadını rahat edebileceği iddia edilen yerlerim de aslında öyle olmadığını o kadar güzel ortaya koyuyor ki o kadınların kendilerini mekanda konumlandırmaları açısından ee, eve bir tesisatçı çağırmanın tedirginliği bile <gülüyor> Ev, yani, çünkü bu hakikaten hani bir Kadın olarak ben çok net söyleyebiliyorum. Hani <gülüyor> metropolde, büyük şehirde yaşayan biri eve bir bir tamirci çağıracağınız zaman tek başınıza olmamaya çalışırsınız. Eve biri geldiğinde hani eve almamaya çalışırsınız. Hani bütün bunlar normalde sıradan bir erkeğin asla düşündüğü şeyler değil ve bir kadının hayatının ne kadar komplike olabileceğinin, yalnız yaşayan ya da yalnız yaşaması gereken bir kadının ne kadar komplike bir hayatı olabileceği pek erkeklerin aklının ucundan geçmiyor o yüzden. Evet Film bütün ...bunları hiç gözümüze sokmadan... ...ama çok e, rahat bir biçimde... ...alt metinde... E, ...yedirerek bize veriyor. Ya yani Kadınlar için normalleşmiş bir takım durumların yani ...burada görünce... ...ha evet ya böyle yaşıyoruz ve bunu... ...herhalde neredeyse hepimiz yapıyoruz... ...dedirten pek çok e, an var. E, onun ama başka bir tarafına da ben de hmm. değinmek istiyordum. Ee, bir yandan hani bütün bu konulara giriyor. Çok ağır konulara da giriyor. O iki kardeşin gerilimi de var. Ama filmin çok komik anları da olduğunu ben buradan <gülüyor> seyircilere duyurmak istiyorum. Öyle gidip iki saat çok sıkılacağız, çok ağır olacak, çok gerileceğiz <gülüyor> diye bir şey değil. Çok e, özellikle de o iki kardeşin bazı noktalarda hele aralarına başka birileri girdiği noktada üçüncü partiyle kurdukları ilişkilerde e, bayağı da güçlü bir mizah duygusu olduğunda altını çizmek istiyorum burada. Sağ olun. Aslında o da şeydi bu hani önemli olan şeylerden bir tanesi. Çünkü hani zaten hani hayatta hani zaten mizahla yaklaşamıyorsanız hani biraz zor geçer yani hayatınız. Hani böyle bir hani en korkunç durumda bir de hani bazı şeylerin absürtlüğünü hani görmek e, ve hissetmek gerekiyor hani belki onlar ufak rahatlatıcı anlar ve de hani za, bazen hayat komik gerçekten yani en korkunç anında bile komik olabiliyor yani dolayısıyla hani e, bu da hani bizim hoşumuza giden e, bir şey eee hmm. fındı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ya yani o, o, o sahneler çok önemliydi yani bence filmin geriliminin işlemesi için de çok önemliydi. Orada bir yerde bir oh. e, şey lazım rahatlatmak lazım hı, e, ki sonra gerilim devam edebilsin, güçlenerek devam etsin. E, dolayısıyla evet yani Emine'nin dediği gibi bir, biraz mizah lazım her yerde. Hı hı. E, bir de mesela hani o az önce bahsettiğim şeyi e, bağlamak hı hı. istediğim bir sahne var mesela. Yani <gülüyor> senin tek başına gece çıkıp böyle yürüdüğü bir sahne. Hı hı ki gece sokak şehirde bile insana kadına e, tehlikeli e, bir mekan olarak sunulur. Gece karanlık erkeklere ait bir mekandır. Kadınlar için genelde tekinsizdir. Orada hani çok gerçekçi bir e, sahne e, çekmişsiniz. Sen nasıl yaklaştın o sahnenin kurgulanmasına? E, hem yönetmen gözüyle hem bir erkek gözüyle soruyorum <gülüyor> bir taraftan. <gülüyor> Yani zaten başından beri şeyi konuşuyorduk Emine ile ve onu göstermek istiyorduk yani bu kadınların e, Türkiye'de özellikle son zamanlarda feci bir şekilde artan e, şiddeti sadece e, işte doğuda, köylerde ya da baroşlarda yaşanmadığını e, işte İstanbul'da, Nişantaşı'nda yani normalde çok rahat olduğunu sınıfta, zannettiğimiz yerde, yerde ve her sınıfta olduğunu göstermekti. Ee, ve ben aslında o sahneye özellikle ama genel olarak bu filme e, çalışırken, hazırlanırken ve Emine'li konuşurken, oyuncularla konuşurken e, aslında bütün bunların farkında olduğumu e, ama bir şekilde bunu normal kabul ettiğimi, yani bir e, adam gece laf atıyorsa e, yürüyen bir kadına, Türkiye'de biz bunu normal karşılıyoruz aslında bir Evet. Uh -huh. ...ya adama bak ya ayıp ediyor falan diyoruz belki de ama o kadar yani. Ee, ve bunun ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Ee, yani bir, bir, bir şekilde kabullenmişiz bunu. Biz hmm. böyle bir yerde yaşıyoruz ve bunlar oluyor ve normal. Yani şey de öyle demin o usta geliyor işte yalnız kalmayayım. Yani hmm. kadının o hissiyatı ama erkekte de aynı hissiyat var. Mesela kız arkadaşının ve eşinin evine bir usta gelecekse... ...ya dur ben geleyim de ondan sonra çağır... ...ve bu çok normal karşılanıyor aslında... ...hiç düşünmüyoruz bunun hakkında... Ee, e, ...ya onun farkına vardım... ...bu filmi yaparken... Hı -hı. ...ve olaya da öyle yaklaştım... Hı -hı. ...evet... O, ...orada oldukça hani... ...etkileyici ve gerilimli... Bir, bir, bir, ...bir kadın olarak çok özdeşleşilen bir sahne... ...orada tabi hani Yasemin'le ilgili çok şey de hani... ...ortaya çıkıyor... O, gene ...yani hani bir de şey... ya ben şuna inanıyorum... Hani... Yani bir kadının sokakta var olabilmesi gerekiyor yani kamusal alan dediğimiz her yerde yani sokakta e, yani işte arabada her yani sonuçta hani e, ya bir kadın hani sadece bir evin bir hanenin içinde yaşadıkça hani yani genel anlamda bir eşitlikten ve demokrasiden zaten bahsedemeyiz yani e, Dolayısıyla e, hani orada Yaseminin sokağa çıkması aslında çok önemli bir şey ve de Yani o sahneyi de çok açıklamak istemiyorum ama hani e, oradaki e, onun cesareti hani benim hep e, yapmak istediğim bir şeydir ama ben de o cesarete sahip bir mesela bilmiyorum. Yani dolayısıyla e, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir, bir soru daha şeyle açmak istiyorum. Şimdi hani kardeş filmi kardeşler arası gerilim falan diye bahsediyoruz ama. Şimdi ben de bir, kardeş, bir kız kardeş sahibi olarak e, söylemek yani sormak istiyorum açıkçası. Yani biraz da irdelemek. E, filmdeki kız kardeşler arasındaki gerilim... ...yani sadece kardeş değil onların kadın olmalarından... ...iki kız kardeş olmalarından da gelen farklı bir boyut var gibi geliyor bana. Yani iki erkek kardeş arasındaki gerilim başka bir şey oluyor. Orada çok başka psikodinamikler oluyor çarpışmalar değil mi? O yüzleşmeler çok başka biçimde şey oluyor. Vuku buluyor. Ama kadınlar arasında daha başka bir biçimde oluyor. Bence bu kusursuzları çok farklılaştıran şeylerden biri filmler. Yani çok farklı bir film yapan özelliklerden biri diye düşünüyorum. Hani sadece kardeş filmi demek de bence biraz basitleştirici olabilir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Katılıyorum yani. Sonuçta bu Çok katmanlı bir film yapmak Hı -hı. istedik yani işte hem kardeşi ilişkisi var hem e, bu kadınların yaşadığı e, ya feci şeyler var. küçük oyunlar işte o küçük, işte evet, o, küçük, küçük manipülasyonlar de. vesaireler. E, kesinlikle zaten e, ya yani Emine'nin e, sahneleri yazdığı zaman beni heyecanlandıran oydu aslında dediğiniz çok doğru yani erkeklerde dışa vurumu çok farklı ama ben özünde çok aynı hissettim benim abim var. ya özü çok aynı Hı -hı. dinamiğin ama dışa vurumu farklı. Dışa vurum. Hı -hı. E, Erkekler daha mı fiziksel acaba? E tabii daha fiziksel. <gülüyor> daha daha, daha de, kü küfür etme eğilimli. Böyle dağ geçmeye eğilimli. Ama özü aynı geldi bana. Dolayısıyla o sahneleri okuyunca... ...hiç böyle yabancı bir şeymiş gibi gelmedi bana. yani Abimle bizim senelerdir yaşadıklarımızın... ...gibi geldi yani özü, özü aynı geldi. Yani ama evet ben hani... ...ben de katılıyorum hani senin dediğine. Bir farklı bir dinamik var. Kesinlikle söz konusu hani... Ee, şeyden böyle hep böyle daha zeki böyle bir zeka oyunlarıyla birbirini ezmeye çalışma <gülüyor> durumları olabiliyor. Hani bu kadınlara has mı? Bu hani bunu genellemek istemem ama belki evet kadınlarda özellikle kız kardeşte görülen e, daha sık bir şey yani. O biraz dediğin gibi şeyle de alakalı olabiliyor. Ee, birbirini hani bütün hayatı boyunca tanıma, o sevgi nefret ilişkisi, hem birbirini çok sevme birbirin için çok şey yapma, çok şey fedak feda etme özveride bulunma şeyi ama hani yaptıklarımın karşılığında da ama gibi hani onun bir karşılığını arama o ilişki içerisinde hesap sorma tabii Ve ki yani ama o... bunu da böyle çok yüzleşerek hani dümdüz değil ama dolaylı biçimde. Anlaman gerekir, yapman, evet. bilmen gerekti, hissetmen hissettirerek. gerekir, hissetmen gerekir, hissettierek vesaire. ...düşmen düşünmen gerekir zaten. zaten. Yani, evet. ee, biçiminde. E, ...dolayısıyla yani metin o açıdan çok zeki e, ...kotarılmış, hani bütün o ilişkileri e, söylemeden ortaya <gülüyor> koyması açısından. Evet, e, bu hafta giriyor kusursuzlar başka sinemada ve e, kaçırmayın diyoruz. Sonunu de... söylemedik, sonunu için izlemeniz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ortasını bile söylemedik. söylemedik. <gülüyor> e, bundan sonraki planlar hem kusursuzlar için hem e, başka projeler konusunda biraz da onu sorabilir miyiz? Var mı ortada bir şeyler? Valla başka projeler var aklımızda. Fakat e, hangisini nasıl yaparız? Özellikle şu an Türkiye'de nasıl finansman bulunur? E, bilemiyoruz. Dolayısıyla tam karar vermedik. Yani hangi projeyi yaparız veya yapabilir miyiz? E, Kusursuzlar inşallah bir festival hayatına devam edecek Hı -hı. diye <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yani evet. De, Rami gibi birkaç proje daha var ama hani artık Türkiye'de e, Sinema yapmak o kadar kolay bir iş olmayacak. Özellikle Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni yönetmelikle. Evet, geçen hafta uzun uzun konuştuk programda. <gülüyor> evet. Dolayısıyla bakalım. Hayırlısı diyor. Evet hem filmin yolu açık olsun hem sizlerin yolu açık olsun diyoruz. çok Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, şimdi haftanın diğer filmlerinden de Secret Life of Walter Mitty, Walter Mitty'nin gizli yaşamından bir parça ile devam edeceğiz. Jose González'ten Step Out. not the same. José González'ten dinledik Step Out. Bu hafta yeni vizyona giren The Secret Life of Walter Mitty, Walter Metin'in gizli yaşamı filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet, Ben Stiller'ın son projesim hem yönettiğim hem başrolünde yer aldığım ki kendisine Kristen Wiig, Sean Penn ve Catherine Hahn eşlik ediyorlar. Evet, bu aslında 1947 yapımı bir filmin tekrar mm -hmm. çevremi. E Ki o filmde e, Danny Kaye oynuyordu başrolü. E, mesela benim annem yenisini görmeyi reddediyor Danny Kaye üzerine gül koklamamak için. <gülüyor> e, ben de küçüklükten böyle hayal meyel hatırlıyorum sanki. Bir e, adamın hayal gücünde yaşadığı rengarenk bir dünyanın e, filmi aslında. Bu arada bu filmin de e, çok uzun bir süre alan e, bir şey var. Yapım projelendirilme Yapım, süreci. Süreci e, Development Hell denen e, Hollywood'da bu gelişim cehennemine girip çıkamamış. 15-20 yıldır falan bu yeniden yapımı çekmeye çalışıyorlar. Onlarca yönetmen değişmiş projede. En sonunda Ben Stiller'a gelmiş. E, aslında New York Film Festivali'nde yaptı premierini oldukça da iyi uh -huh. bir şekilde. Ama çok e, gişe de öyle çok büyük bir e, başarıya imza Atamadı. Ee, kendi halinde hatta kendi halinden ötesinde sessiz sakin. Alternative'nin öyküsü ee, sürekli hayalinde bir yerlere gidiyor. Müthiş kahramanlıklar yapıyor. Tabi eskisinden farkı şimdi o hayal dünyasının çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtılabiliyor olması. işte teknoloji ve efektler sayesinde ama bu filmi daha iyi bir film yapar mı o tartışılır. Evet, o biraz tartışmalı dediğin gibi. Bu hafta bir tane daha yeniden yapım var. Bu daha yakın tarihli bir yeniden yapım. Evet, Old Boy bu sefer Spike Lee'nin yönetiminde karşımızda. Başrollerinde Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Charlotte Copley ve Samuel L. Jackson yer alıyorlar. Evet 2003 yapımıydı Park Chan Wook'un ilk filmi ve bir kült film haline geldi oldukça çabuk bir şekilde bütün dünyada ee, Park Chan Wook'un da e, intikam işlemesinin ilk filmiydi. E, 20 sene hiçbir açıklama olmadan bir odada e, hapis tutulan ve sonra yine bir açıklama olmadan birden bırakılan adımın öyküsü ve onun çıktıktan sonraki intikam çabalarının öyküsü. Fakat bu intikamın öncesinde başka bir intikam olduğunu da yavaş yavaş e, görüyoruz. Demin aramızda konuşuyorduk. Hemen konukları da tekrar katalım. Hala stüdyomuzdalar. <gülüyor> <Ee>, Emine ile <gülüyor> birlikte izledik geçen hafta basın gösteriminde ve niye acaba iyi konuşuyorduk tekrar yapım? Sence senin bir açıklaman var mı Spike'liyim neden? ...bunu tekrar çekmiş ya da niye Spike Lee? Bilmem hani o belki... E, ...demin de konuştuğumuz gibi onun o Spike Lee'nin... ...o biraz böyle bir şey tarafı... E, ...ekstrem değil de... ...böyle bir... E, ...elle tutulur olmayan... E, ...böyle patlamaya hazır... E, ...her an patlamaya hazır böyle bir tarafı var ya... ...hani böyle filmlerinde belki o sebeple... ...hani o açıdan hani bir akranlık duymuştur ama... Hani ...ben de onun dışında pek bir açıklama getiremedim ya... Yani. ...ya da belki çok sevmiştir kim mi? Belki <gülüyor> de... Acaba devamını getirecek mi? Bu bir sonuçta intikam üçlemesiydi. Park Okun. E, Old Boy'dan evet, sonra. Lady ikili. Vengeance ve e, üçüncüyü hatırlayamadım şimdi. E, ama onlar hakkında henüz bir şey duymadık galiba. Yok, Yeniden yok sadece. Yani yok. Hiçbiri Old Boy'un şeyine e, ulaşamadı. Hmm. E, bir de spoiler vereyim. E, ahtapot yemiyor. Evet ama ya. ahtapot var ahtapot var ama işte tam bu da Amerikan kafası yani sonuna kadar git ama yani yapmam yine ama, de muhafaza geliyoruz yani. bu burada <gülüyor> evet. onu da koyduk şeyi var evet bu hafta 5 yeni yapım var kusursuzları zaten demin uzun uzun konuştuk ee, Walter gizli yaşamı ve old boy dışında iki yerli yapım daha var bunlardan biri e, çocuk gelinler hakkındaki Halam Geldi filmi Erhan Kozan yönetmiş. Başrollerde Mira Yakay, Melisa Celayir, Melis Kara, Burçin Terzioğlu e, yer alıyor. E, Erhan Kozan'ın ikinci uzun metrajlı filmi bu. E, Altın Portakal'da gösterildi, yarışmada yoktu yalnız. E, ve de Kıbrıs'ta geçen bir hikaye aynı zamanda. Yani iki ayrı probleme birden eğilen film. E, o noktada odağını kaybediyor mu bilemiyorum. Henüz görmediğim bir film bu. Yani aslında gerçek bir olaydan da esinlenerek onu anlatıyor. Bazen hani gerçek hayat filmlere aktarılamayacak kadar acıklı ve trajik olabiliyor. Ee, hani bu zorunlu göt sonrasında Kıbrıs'a yerleştirilen Kürt ailelerin kızlarının dramı bir anlamda daha... E 12-13 yaşındayken e, evlendirilmeye kalkıyorlar bir anlamda. Onların başına gelen gerçek hikayelerden esinlenilmiş ilk Altın Portakal'da gösterilmişti. Evet son olarak da e, bir romantik komedi var bu hafta. Patron Mutlu Son istiyor Kıvanç Baru Önü yönetmiş ilk uzun metrajı. Senaryo Yılmaz Erdoğan'ın bir BKM yapımı Başrollerde Tolga Çevik ve Ezgi Mola onları Murat Başoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor. Reklam yönetmeni olarak tanıdığımız bir isim. Kavancı Baroğlu. Ee, müzik videoları da var sanıyorum. Ee, i̇lk kez uzun metraja e, imza atıyor. Böyle klasik bir BKM yapımı, klasik bir BKM komedisi gibi karşımıza çıkıyor. Kapadokya'da geçmiş. Gene yerel, e, bol e, turistik görsellerle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da hani... Filmin kendisine bakan, kendine durmadan referans veren bir film. Adından da belli olacak şekilde Patron Mutlu Son istiyor. Mutlu Son la bitmesi gereken bir senaryo yazmaya çalışıyor kahramanımız. Kendi yazmakta olduğu filmin içinde yer alıyor neredeyse bir şekilde bu buçuktan beri süre gelen bu yapmakta olduğumuz <gülüyor> filmi aslında <gülüyor> yazıyoruz hikayesinden bir e, romantik komedi versiyonu çıkmış. Evet Fragman'ın en kilit anlarından biri patron diyor ki sakın bana festival filmiyle gelme. Evet. <gülüyor> Size <gülüyor> kimse demedi bunu galiba. <gülüyor> çok çok dedi. <gülüyor> Ee, bu arada bu akşam e, her cuma yeni sinemada şimdiki zaman filmi gösterecek. Levent Kültür Merkezi'nde her cuma gerçekleşen gösterimlerde e, saat 7'de e, hala yetişme şansı e, var dinleyicilerimizin. Ben söylemez filmin yönetmeni e, filmin ardından da bir söyleşi gerçekleştirecek. Evet, bu arada İstanbul Modern'in yeni programı da 9 Ocak'ta başlıyor. Oscar'ın Yabancıları, e, Yabancı Dilde En iyi Film dalında aday olan filmlerden e, bir seçme gösterilecek. 19 Ocak'a kadar devam edecek program. Evet, aday adayları ve bunların arasında ilk 9'a kalan da 3 film var. E, Yanoş Selçuk'un Not Defteri Macaristan'dan, e, Filistin'den Haniyebo Asad'ın Ömer'i. Ki daha önce de e, film ekiminde ve sinema tarih olmayan randevu <gülüyor> İstanbul'da e, gösterildi. E, ve Belçika'dan da Felix van Kroeningen'in Kırık Çember e, isimli filmi gösterilecek. Ve biz de programımızın sonuna geldiğimize göre size e, bu filmden bir parçayla yavaş yavaş veda edeceğiz. Evet, The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band'den deneyeceğiz. If I Needed You. Konuklarımıza... Tursuzlar ekibine ee, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ramin Matin ve Emine Yıldırım'a. Ayrıca program destekçimiz Ayşe Kara Mustafa ve Teknik Masa'da Feryal'e de çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Ladies with me now, since I showed her how to lay her lily hands in mine, and who would not agree? She's a sight to see, and the treasure for the poor to find. If I Nefil Hazırlıyan Melis Behlil Ve Yeşimburu Seven